Bir Yaşam Dili Şiddetsiz İletişim Programı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Canan. Ben Deniz. Evet, bugün e, anahtar ayrımlarla devam ediyoruz. Tekrar hatırlatalım mı anahtar ayrımlar neydi diye. <gülüyor> evet. E, Şiddetsiz iletişim yolculuğunda e, böyle pusula gibi kullandığımız bir takım temel ayrımlar var. iletişim biçimlerine ilişkin. Daha doğrusu birbirimizle nasıl ilişkilendiğimize ilişkin... Bunlardan bir tanesi de gücü birlikte kullanmak ve gücü mü gücü birlikte kullanmak mı gücü üzerine kullanmak mı diye bir temel ayrım bu temel ayrımları yolculuk boyunca yani şiddetsiz iletişim niyetiyle yaşamak istediğim her an hatırladığımda bana bir kolaylık sağlıyor hayatın içinde yani nerede olduğumu anlamam için. Evet, hangi taraftasın? Hareketlerinin arkasındaki e, anlam veya seni motive eden, seni harekete geçiren e, kaynak neresi diye bir bakıyorsun. Evet, Miki Kaş'tan çok güzel bir e, lafı var güçle ilgili. E, güç ihtiyaçlarımızı karşılamak için kaynakları hare harekete geçirme kapasitesidir demiş. hem de çok hoşuma gitti yani ihtiyaçları karşılamak için kaynakları harekete geçirme kapasitesi. Evet ben de ilk e, okuduğum zaman e, Miki'nin bu tanımını çok böyle içimde bir şeyler yerine oturmuştu sanki ve e, şey çok önemli bir kısmı gibi gelmişti bana. Şimdi bir kaynaklar ne hani iç kaynaklar dış kaynaklar İkincisi bunları harekete geçirmek kabiliyetine ama en önemlisi mesela bunları harekete geçirebilmek demiyor. Evet. Harekete geçirmek kapasitesi diyor. Hı hı. Bu bana çok kıymetli gelmişti. <gülüyor> yani harekete geçirirsin geçirmezsin. Orayı bilemem ama kapasiten var mı yok mu? Çünkü e, gücü konuştuğum anda bir süre sonra imtiyazları da konuşmaya başlamak e, doğal olarak akışta geliyor. O yüzden gücü e, güç tanımına baktığım zaman hani ihtiyaçları harekete e, kaynakları harekete geçirme kapasitesi ...lafın kapasitesi... ...benim en kıymetli bulduğum... ...kelimelerden biri. Evet orada kaynaklar da gerçekten... ...ne kaynağı, benim ne kaynağım var diye... ...bazen düşündüğüm zaman dış kaynaklar... ...mesela radyo, Hı -hı. dış kaynak... ...veya sosyal ağlar... ...şimdi Instagram... ...oradaki yaptığımız paylaşımlar... ...topluluğumuz, diğer insanlar... da bir kaynak... ...bilgi, evet. değil mi dış kaynak... ...bunları kullanabiliriz... İç kaynaklarda daha çok kendimizle ilgili olan, kendimiz ve diğerleri için empati e, duymayı sağlayacak beceriler gibi. Evet. Şey gibi dış kaynak, mesela şiddetsiz iletişim eğitimi bir dış kaynak önce benim için. Hı hı. Fakat bir süre sonra şiddetsiz iletişim e, yeteneklerini, şiddetsiz iletişim bilgilerini iç, içselleştirip bunu e, empati... Ee, yeteneğimi geliştirmeye haline getirdiğimde yani empatik olma haline doğru ilerlemeye başladığımda benim iç empati benim iç kaynağı haline gelebiliyor. Hmm. Güzel bir örnek çünkü hem dış kaynak için destekleşim hem de onu öğrendikten sonra da iç kaynağı yani bayağı kuvvetli bir kaynağı sahip olmuş oluyoruz. Evet güçlü olduğum yerde e, empati e, yeteneğimi harekete geçirebilme halim. Evet. Bu çok hoşuma gidiyor çünkü mesela toplumsal değişimlerde de böyle birisi demişti bana Yani sadece böyle kalpten konuşarak empati yaparak nasıl siz e, toplumsal değişim yapmayı hayal ediyorsunuz diye Sanki orada da kaynakları bulmak için de bir e, harekete geçmek ne bileyim gidip mesela bir vakıfla konuşmak Yani ne yapabiliriz bu konuyla ilgili değil mi sadece empati yaparak değil bizim şiddet iletişimde bu toplumsal değişim senin onu, onu da aklına söylemek istediğin bir şey var mı? Yani çok şey var tabii canım. Biliyorum. <gülüyor> Aynı zamanda <gülüyor> e, çok kısa şey geldi aklıma. Bu söyle, sana sorulan soruyu söyleyince e, benim kişisel gelişimim toplumsal gelişimden bağımsız bir şey değil. Ya da ben yani benim kişisel gelişimim olmadan da toplumsal gelişimin olamayacağına ilişkin ben kendi hayatımda bir tecrübeye sahibim. Üniversite yıllarımda toplumsal dönüşüm için çaba sarf ettiğimi düşünüyorum. En azından yaptığım eylemler benim bunu söyleme hakkını bulabiliyorum kendimde bunu söylediğimde. Ama ben kendi içimdeki şiddeti, kendi içimdeki sıkıntıları, sorunları, meseleleri çözmeden yola çıktığımda şunu görmüştüm. Şikayet ettiğim her şeyi mikro düzeyde yeniden üretmeye başladı sistem. Yani e, sistemi dönüştürmek üzere hareket ettiğimde bende bir şey eğer değişmediyse sistemi yeniden ürettiğimi gördüm. Şiddetsiz iletişim veya artık neyle uğraşıyorsanız şiddetsizlik kapasitenizi geliştirmek için Marshall Rosenberg'in tekniğiyle biz... Şiddetsizlik yolculuğunda devam ediyoruz Canan'la ama her neyle uğraşıyorsanız şey çok kıymetli. Birey olarak ben neredeyim? Çünkü kurmak istediğim sistemi ben ve senin gibi diğer bireyler birlikte kuracağız. Ben değişmeden, ben dönüşmeden. Sistem nasıl dönüşecek? Bunların ikisi bir arada olmak, bir arada yürümekle ilgili evet. geliyor bana. Oradan hakikaten Mikke'nin lafı çok anlamlı geliyor. Yani o güç, o ihtiyaçlarımızı karşılamak için evet bir takım değişimler istiyorsak burada bir ihtiyaç var. Bununla ilgili ne yapabiliriz? Bu kaynakları nasıl harekete geçirebiliriz gibi. O yüzden gerçekten anlamlı. Bir de gücü, yani birinin üzerinde güç kullandığımız zaman sanki karşı tarafın özellik ve seçim ihtiyacını hiç düşünmüyoruz. Değil mi orada yani şiddetsizlet işine gücü kullanalım diyoruz ama gücü birinin üzerinde değil de gücü birlikte e, arttırmak istiyoruz. E, bu, bugünkü anahtar ayrım da öyle bir şey yani gücü birinin üzerinde mi kullanmak mı gücü birlikte kullanmak mı? E, gitmek istediğimiz yolda gücü birlikte kullanmanın e, keyfi çok fazla. <gülüyor> Hem çok keyifli aynı zamanda da mesela gücü birlikte kullanmak gücü üzerine kullanmak bir de benim Türkçe'ye tam çeviremediğim Liv Larson'la Katerina Hoffman'ın Cracking the Communication Code kitabında yer alan Power Under diye de bir kavram var. Evet. Yani gücün eksi seviyesinde olduğu hali söylüyor. Güçsüzlük halinden söz ediyor. Üç türden söz ediyor. Gücü birlikte kullanmakta herkesin ihtiyaçları kıymetli. Yani ihtiyaç senin veya benim ihtiyaçlarım daha öncelikli değil. Herkesin güç ihtiyaçları kıymetli. Ve gücü öyle bir kullanıyoruz ki kaynakları herkesin ihtiyaçlarını... ...karşılayacak bir şekilde mobilize ediyoruz. Ee, tabii burası bence en hassas yeri şiddetsiz iletişimin... ...çünkü kaynakları herkesin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde mobilize etmek demek... ...insan açgözlüğünün e, istediği miktarda bir kaynak kullanımı getirmiyor. E, Marshall'ın söylediği e, ve başkalarından da e, benim duyduğum e, kaynaklar aslında çok yeterli... İnsanlar için ama bizim aç gözlüğümüz için yeterli değiller. Dolayısıyla ihtiyaçları herkesin ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde kullanmak aynı zamanda gezegenin ihtiyaçlarını da karşılayacak biçiminde kaynak kullanmaktan söz ediyor. Gücü birlikte kullanmak yani gezegenin yaşamını tehlikeye atacak biçimde kaynak kullanmamaktan da söz ediyor daha net söylersem yani dağları delip altın çıkarmamaktan da söz ediyor gücü birlikte kullanmak aslında hayatı hayatla birlikteki hayatın hayrına gücü kullanmaktan söz ediyoruz dolayısıyla çok e, kıymetli bir nokta ama çok e, bilinç ve farkındalık gerektirdiği kanısındayım farkındalıkla çok ilgili ve cehalet kaldırmayan bir yer. Marshall'ın kitabında şiddet iletişim bir yaşam dili kitabında şiddetin kaynaklarından biri de bilgisizliktir cehalettir dediği nokta tam da burası. Kaynakları nasıl kullandığım o zaman power with gücü birlikte kullanma haline geçebiliyorum. ve ee, Karar alırken de beraber karar almak değil mi? Mesela evet. gücü birlikte kullanmak, kaynakları beraber e, harekete geçirebilmek gücü. Evet, tam bu noktada imtiyazlar meselesi gündeme geliyor. Ee, imtiyazlar ayrıcalıklılık hali yani doğuştan bir takım... E, Kaynakları ...daha hızlı bir şekilde hareket ettirme kapasitesine sahip doğma hali. Ee, şey diye anlıyorum yani güç farklılıklarına rağmen bağlantı kurabilmek ve oradan beraber o gücü kullanabilmek. E, ve işte o noktada e, daha sonra belki e, temel ayrımlarda kullanırız. Tekrar konuşuruz ama imtiyazların farkında olmak. Çünkü eğer bir kişi imtiyazlıysa ya da bir bölüm bir e, zümre imtiyazlıysa herkesin ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde kaynak kullanmak demek imtiyazsız olanlara biraz daha fazla kaynak ayırmak demek anlamına da geliyor. Evet. Ve müzik arası. <gülüyor> Ve giriyoruz. müzik arası. E, Natkin hiç çalmamıştık. E, Love diyoruz bugün l is for the way you look at me o is for the only one i see v is very very extraordinary e is even more than any.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 V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore. Can love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart. And Don't pray, little. love was made for me and you, love was made for me and you, love was made for me. Evet gücü birlikte kullanmak mı? Gücü üzerinde mi kullanmakla ilgili konuşuyoruz. Kaynaklardan bahsettik. Dış kaynaklar, iç kaynaklar. Gücü böyle kullandığın zamanlar oluyor mu birisinin üzerinde? Ben evde yapıyorum genellikle. Çok iyi bildiğim bir şey. Ailede kızımın üzerinde güç kullandığımı yeni yeni anlıyorum. Sanki onun iyiliği için işte erken, senelerce erken yat mimoza <gülüyor> demem. Onun ihtiyaçlarının farkında olmadım. Halbuki böyle annelik şey... erken yatarsa ona yarar sağlayacağım gibi bir şey. Veya topluluklarda galiba iş yerinde de güç kullandığım zamanlarda geriye dönüp baktığım zaman galiba orada da şeyim bu ya. Evet bu doğru. Ben doğruyum, haklıyım. Patronum bu olması gereken yerde. Böyle bir eşdeğer bir yerden gelmiyor gücü kullanmak... Yani gücü birlikte kullanmakta Herkesin onların da ihtiyaçlarını farkına varmak, evdeki çocuğun da ihtiyacına farkına varmak, çalışanların da ihtiyacına farkına vararak oradan bir yerden gücü birlikte kullanmak benim deneyimlerim. Senin var mı böyle gücünü? Olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tanım itibariyle gücü üzerine kullanmak demek, bir insanın bir diğerlerinin üzerine güç kullanması demek benim ihtiyaçlarım diğerlerinden daha önemlidir. ...diye düşünmekle ilgili bir yerden kaynaklanıyor... ...bu bana çok temel bir ayrım... ...hakikaten çok kafamı açan bir şey... ...çünkü benim ihtiyaçlarım... ...diğerlerinden daha önemlidir... ...diye düşünmeye başladığım her an... ...aslında... E, ...hiyerarşi de başlıyor... ...yani ben önemliyim... ...sen değilsin başlıyor... E, ...ve o noktada da... hani ...ben e, örnek sordum... ...kendimden örnek vereyim... E, ...iş hayatımda yöneticilik yaptım... ...her seferinde... Ee, Şidetsiz iletişim bilgisi benim biraz kanıma e, işlemeye başladığı zamana kadar hani kulağımdan kana doğru <gülüyor> geçmeye başladığı zamana kadar güçleri, gücü üzerine kullandım insanları yani e, yönetici olarak e, işin gerekleri yani işin ihtiyaçları her şeyden önemlidir. Evet, o, yani orada kendi ihtiyaçlarına o kadar e, sahip çıkıyorsun ki sanki kaynaklarla da bağlantın da kopuyor. Yani esasında diğer insanlarla o gücünü birlikte kullanarak daha da güçlü olabiliyor insan. Onun farkında değil. Değil o durumda. Tabii ee, örgütlenme çalışmaları yaptığım zaman yani gençlik dönemindeki örgütlenme çalışmaları tamamen bir gücü üzerine kullanma çalışmasıdır. Mesela bunun en trajik hali benim hayatımda. Biz bu halkın ihtiyaçlarını onlardan daha iyi biliriz. O zaman böyle yapması gerek, yapılması gereklidir anlayışından geliyorum ben. Gücü üzerine kullanmak deyince yani gücü üzerine kullanmanın önde gideni söylediğim. Biz bu halkın ihtiyaçlarını herkesden iyi biliriz. Evet, orada da bir yani birisi sana güç kullandığı zaman e, korkuyorsun da yani korktuğun için ya cezalandırılacaksın ya da ödüllendirilmeyeceksin diye. E, o yüzden kendini korumak için yap, genellikle ya genellikle eğ eğiyoruz yani üzerine güç kullanıldığı zaman. Halbuki birlikte güçte ve isteyerek işbirliği var. Bir işbirliği var ve isteyerek oluyor. E, onun da verimlilik e, ve e, şeysi daha fazla. Öbür tarafta istemeden yani lanet olsun diye yaptığın ve korktuğun için yaptığın bir şey var. O şimdi stratejimde evet dediğimiz yani seçim mecbur mu seçiyorum mu çevirmekle ilgili şey işte hep dönüp dolaşıp geliyoruz. Yani bir şey mecburumdan seçiyorum mu? geçirmekle ilgili yani korktuğun için utandığın için suçluluk duyduğun için değil de gerçekten onu seçtiğin için o farkındalığı getirmek daha önce de bu yayında birkaç kere konuşmuştuk Bu seçmekle ilgili e, seçim yapmak Şimdi destekli yetişim aynı zamanda bir seçim yapmaktır evet ee, ben kendim yani kendi yaşadıklarımla ilgili bu benim üzerimde güç kullanıldığı zamanki hallerimi düşündüğüm zaman Tabi orası çok böyle e, travmatik bir yer <gülüyor> Ve korktuğum sindiğim zamanlar olduğunu e, çok hatırlıyorum e, Ne zamanki tekrar e, gücümü kendi gücümü de Yani ben hep şeyde kendi gücümden de bağlantıdan koptuğum zamanlar oluyor Halbuki çok güçlüyüm <gülüyor> Şimdi tekrar güç kavramına dönersek biraz gücü üzerine kullanmakla ilgili baktığımız zaman güç kavramı e, kaynakları harekete geçirme kapasitesi ne için ihtiyaçları karşılamak için. İşte burada aslında güçle nasıl ilişkilendiğimiz şiddetsizlikte çok kıymetli. E, bu gücü diğerlerinin gücüyle birlikte kullanmak e, ve hep birlikte güçlü olmak mı yoksa... E, Ali, kesen, ...Ali Kıran başkesen olmak mı gibi bir yere doğru gidiyor. Ebeveynlik gibi bir konuya doğru geldiğimizde ise... ...belki senin başka örneklerin vardır Canan. Ebeveyn olarak gücü nasıl kullandım çok kıymetli hale gelebiliyor. Yani çocuğun hayrına olanı ondan iyi biliyorum. Genel bazen de öyle. Ama gücümü nasıl kullanıyorum... Ee, ödül ve cezayla mı yönetiyorum ilişkiyi çocukla yoksa biraz daha e, onu anlamaya çalışarak ne olup ne bittiğine bakarak e, mümkün olan alanlarda gücü birlikte kullanarak belki koruyucu güç kullanarak mı gidiyor biraz da e, güç konusu konuşulduğu zaman. Evet. Koruyucu güçe de birazcık girelim istersen. Koruyucu hı hı. güç e, neydi? Ben, ben bana en kolay anlattım şekli. Yani yolun ortasında bir çocuk var. E, ona araba çarpmasın diye onu e, yolun ortasından çekip almak gibi bir şey. Değil mi? Birisinin e, hayatını kurtarmak. Evet ama mesela şöyle bir şey. Temel ayrım. Çocuğu gittin beden bütünlüğünü e, şey yaptın... E, ...aslında sarsın, kucakladın... ...kenara çektin... ...iki şey yapabilirsin ondan sonra... ...çocuğun boyuna e, uygun bir mesafeye... ...eğilip ona neye... ...bunu yaptığını anlatabilirsin... Hı hı. E, ...ve korktun mu diye sorabilirsin... ...yani bağlantı kurup... ...empatiyle e, kendini ifade edebilirsin... ...ya da... ...mesela ben çocukluğumdan hatırlıyorum... ...biz bir kere evden kaçmıştık kuzenimle... ...dayım bizi aramaya çıkmış... ...bulduğunda ikimize birden birer tokat akşetmişti... ...korkudan... <gülüyor> Yani şimdi hala gülerek hatırlıyoruz ama e, niyetin ne yani cezalandırmak hmm. mı? Evet galiba koruma amaçlı güç kullanıldı. Niyet asla insanları cezalandırmak veya onların acı çekmesini, pişmanlık duymasını ya da değişmesini sağlamak değil herhalde değil mi? Daha çok e, yani yaralanmalarını, bir zarar görmelerini önlemek, engellemek. Evet bu güç yani demin de söylediğin aile ilişkilerinde ben kendi çocuğumla yani cezalandırma amacıyla kullandığımda zaten bir düşmanlık yaratıyor. Yani bir ceza yani bunu yaparsan sen de bunu yapmazsın hiçbir zaman demedim öyle bir anne olamadım ama <gülüyor> e, farklı şekilde gücümü kullanma işte yani hatta işte baban kızar e, falan gibi kendimden de şey yapıp işte erken gel şöyle yap erken yap benim hep böyle şeylerim daha farklı güçleri işte böyle. Biz böyle istiyoruz, böyle yapacaksın gibi. E, fakat ne zaman ki bu e, güç kullanmaya baş, başladığın zaman, o zaman görüyorsun ki hep karşı tarafta direnç var zaten. Yani bir, bir direnç oluşuyor, oradan bir yere gelmiyorsun. Ama kendi ihtiyacını da söyleyip, karşı tarafın da ihtiyacını bir duyabilirsen, ortak bir çözüme ulaşmak daha kolay oluyor. Şimdi en başta söylediğim şeyi açtım Canan. Bu Liv Larsen ve Katerina Hoffman'ın sunduğu başka bir kavram daha var. Bu güçle ilişkimiz alanında. Power under diyor. Bunu dinleyicilerimizden iyi bir Türkçe'ye çevirebilen varsa lütfen bize mail atın, yollayın çok memnun oluruz. Power under yani power over değil, power with değil, power under hali aslında... Çok güçsüz olma hali yani e, savaşta mı başımıza gelebiliyor e, yani çok böyle şiddetin artık e, had safhaya geldiği yerlerdeki güçsüzlük halinden söz ediyor savaş gibi aile içi taciz gibi ondan sonra cinayet vesaire gibi e, hallerden e, Yaşamı tehdit, tehdit eden e, derecede şiddete maruz kalmış insanlar da zaman zaman bu power under hali çıkabiliyor ortaya. Bunu ben biraz üzerine demlendiğimde hatırlar mısın? Bekçi Murtaza vardı bir film, Türk Hı -hı. filmi. Hani kraldan çok kralcı olan, ondan sonra kuralların peşinde olan e, insanlar bu power under tarzı ilişki kurduklarında kendileri o kadar fazla e, güçsüzleştirilmiş olabiliyorlar ki... ...kendilerine yapılan eylemi bir başkasına yapmaya başlıyor. Bu bana e, en tehlikeli güçle ilişkilenme biçimlerinden biri gibi geliyor. Yani güçsüzlükten birdenbire gücü eline alma haline geçtiğinde... ...diğer insanlara çok ciddi şiddet uygulama tehlikesi ve e, kültürel olarak... ...ben çok yoğun olduğunu düşünüyorum bizim çevremizde. Hı hı. Evet... Bugün de programın sonuna yavaş yavaş geliyoruz. Ee, gücü birlikte kullanmak mı yoksa gücü birinin üzerinde kullanmak mı? Başkasının üzerinde güç kullandığınız bir zamanı hatırlayın. Ee, hatırladığınız zaman da bir duygunuza, ihtiyacınıza bakın. Çünkü bir ihtiyacı karşılamak için yapıyorsunuz muhakkak bu gücü kullanma <gülüyor> stratejisini. Acaba gücü birlikte kullanma, kullanırsanız nasıl olur? Karşı tarafa bir seçim hakkı verseniz değil mi? Onun da bir dinleseniz bakalım için. <gülüyor> direniyor <gülüyor> bir, bir diyeceği bir şey var belki birlikte kullanmanın da keyfini yaşadığınız iyi hafta sonları dileyeceğim ben ve senden rica edeceğim şimdi desteleşimle ilgili e, bizim instagram facebook ve mail adreslerimizi Evet öncelikle e, bu powerunder konusunda eğer bir öneriniz varsa çevirme konusunda Türkçe'ye e, bize mail atabilirsiniz. Bugün ben vereceğim mail adresimi denizspatar.gmail.com Deniz okunduğu gibi Spatar'ı kodluyorum. Samsun, Polat, Polat Ankara, Trabzon, Ankara, Rize.gmail.com bana ve Canan'a buradan e, geri bildirimlerinizi, fikirlerinizi, e, her şeyi e, ne ifade etmek istiyorsanız yazabilirsiniz. Aynı zamanda Canan'ın Instagram sayfasının adı Empatinin Gücü. Empatinin gücünde hem kitap önerileri yapıyorlar, hem e, Canan kendi etkinliklerini duyuruyor. Aynı zamanda da şiddetsiz iletişimle ilgili böyle paylaşımlar yapıyor. Ben de çok faydalanıyorum ve ilham alıyorum. Empatinin gücünü izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Benim Instagram sayfam Deniz Spatar. Ben de kendi etkinliklerimi oradan duyuruyorum. Topluğumuzun etkinlikleri içinde şidesiz iletişim Türkiye Instagram ve Facebook sayfaları var. Şu an Şidesiz iletişim Türkiye Instagram sayfamız 7000'den daha yüksek sayıda takipçiye ulaşmış durumda. Onu da kutluyoruz. Yaz aylarında 7000'e geldi ve hızla artıyor. Takiplere seviniyoruz. Çünkü bir sesimizi duyurmanın, paylaşım yapmanın en güzel platformu şu an. Sosyal medyanın karanlık yanı evet var ama çok tatlı bir tarafı da var. Birbirimize bağlıyor bizi. Bunun dışında da şiddet Türkiye Derneğinin şiddetsetişim.com diye web sitesi var. İyi hafta sonları. Hoşça kalın. Hoşça kalın.